Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftalık sunumlarımız olan Hz. Muhammed'in örnekliğinde Medine'de gelen hükümler üst başlıklı sunumumuzun bugün 39. bölümünü sunacağız inşallah. Alt başlığımız haramlar bölümünün 6.sı kumar haramdır. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde kumar Arapça bir kelime kökeninden geldiği ifade edilmektedir ortaya para koyarak oynanan talih oyunu olarak geçer. Aynı sözlükte talih kelimesi şans köken olarak Arapça söyleyiş, şans baht yine aynı sözlükte Fransızca dan gelen bir kelime yapısıyla change, bilinci açıklamasıyla mantıkla açıklanamayan bir takım rastlantısal olayların nedeni olan güç, baht, talih, felek isimleriyle veya tanımlarıyla anlatılır. İkinci açıklamayla bir olayın olabilirliği ihtimali üzerinde durulur. Üçüncü açıklamayla bir kimsenin bilgi ve emeğinden çok rastlantı sonucu elde ettiği elverişli durum olarak anlamlarıyla açıklanmıştır. Kumar Maddi kazanç elde etmek umuduyla oynanan genellikle şansa dayalı oyun birden fazla kişi arasında rekabete dayalı bir şekilde oynanabildiği gibi bir kişi tarafından bir oyun makinesine karşı da oynanabilir. Bir oyunda şahsi maddi varlıklarını genellikle para gibi risk etmeye kumar oynamak denir. Yazı Turadan spor müsabakalarına kadar bilinen tüm oyun ve spor türleri ile kumar oynanabilir. Kumarcılar kağıt oyunlarında olduğu gibi bizzat oyunun içinde yer alabilirler ya da bahis oyunlarında olduğu gibi faaliyetin içinde yer almadan sadece para yatırabilirler. Sık sık kullanılan kumar oynayan ya da kumar bağımlı olan kişiye de kumarbaz denilmiştir pek çok batılı ülkede kumarhanenin kumarhanelerin lisanslı olması koşuluyla kumar oynatmak serbesttir gazinolar eğlence salonları tombala çekilişleri tombala salonları bingo salonları bahis ofisleri ve yunapark piyangoları batı kültüründe önemli yere sahiptir internetin yaygınlaşmasıyla Çevrimiçi tombala, rulet gibi oyunlarda oldukça popüler hale gelmiştir günümüzde. Sayısal loto ve yazı kazanlar dünyanın pek çok ülkesinde yasal ve popüler olan kumar oyunlarından sayılmaktadır. İnternet üzerinden birçok online kumar sitesi aracılığıyla bahis Gazino, poker gibi çeşitli kumar oyunu oynama şansınız varken sektördeki gelişmeler sonucu online gazino siteleri tarafından kendinizi tıpkı gerçek bir gazinoda oynuyormuş hissini vermek için canlı kumar oyunları devreye sokulmuştur. Canlı stüdyoya kurulan kameralar yardımıyla ve stüdyodaki kurbiyeler aracılığıyla onlarla sohbet ederek oynanabilmektedir. Canlı kumar oyunları, rulet, 21 ve bakara gibi gazino masa oyunlarından oluşmaktadır. Yani evinize oturuyorsunuz, internete giriyorsunuz, internet aracılığıyla anında bir gazinonun içerisine kendinizi atıyorsunuz. Tek avantajı kaybettiğiniz zaman hırgırı çıkarırsanız dayak yemiyorsunuz. Yani böyle bir durumda hemen interneti kesebilirsiniz. yani. Türkiye'de Milli Piyango İdaresi'nin kontrolü altında kumar serbesttir. Milli piyango idaresinden izinsiz kumar oynatmaları, oynatmalar yasaklanmıştır. Yasaklanma nedeni kumar değildir. Devletin izinsiz kumar oynamalardan gerekli payını alamamasıdır. Yani devlet bütün kumar oyunları içinde baş kumarcı olarak ben varım değilse beni dahil etmediğiniz her türlü kumar yasak demektedir. Yasanın mantığı budur. Yani siz kumar oynayacaksınız, devletten izin alacaksınız, devletin haberi olarak kumar oynayacaksınız ve ona da gerekli vergileri verdikten sonra siz rahatlıkla istediğiniz kadar kumar oynayabilirsiniz. Türkiye'de Milli Piyango İdaresi tarafından izin verilen sayısal loto, Milli Piyango, kazı kazan, Kim 500 bin ister veya bugün işte 1 milyon canlı para benzeri. Televizyon programları ile at yarışları, iddia gibi oyunlar, çeşitli çekilişler, resmi kumar piyasasına örnektir. Yasadışı kumar oynatılmaları veya oynanması Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesi uyarınca suç teşkil etmektedir. Bazı ansiklopedilerde şöyle geçmektedir kumarla ilgili konular. Kısaca özetleyersek, İslam dininde kumarın her türlüsü yasaklanmıştır. İçerisinde kumar olan her türlü oyun haramdır denilmiştir. Allah'ın Resulü Muhammed bin Abdullah insanları Allah'a inanmaktan alıkoyan her şeyi kumar olarak tanımlamıştır. Ki ben böyle bir rivayetin sahihliğine inanmadığım gibi şu anlam çıkacağı için bu tür tanıma karşıyım. Yani Allah'ı unutturmayan, hatta Allah için bahis konularak oynanan oyunlar kumar değildir anlamı çıkar bu sözden. Ki böyle bir şey olmaz. Yani bu sözü esas alırsak, Allah Resulü Muhammed bin Abdullah insanları Allah'a inanmaktan alıkoyan her şeyi kumar olarak tanımlamıştır. ifadesi bence çok yanlıştır. Çünkü Allah'tan alıkoymuyorsa, hatta kumar Allah için oynanıyorsa helaldir gibi haram değildir gibi bir mana verilebilir bu sözden geçer. Onun için bu sözün doğru olmadığına inanıyorum. Müslüman hukukçular içerisinde kumar bulunmayan oyunları genelde mübah olarak kabul edenler vardır. Onlara göre insanın eğlenceye ihtiyaç duyduğu, ancak eğlenirken meşruiyet çizgisini aşmaması ve kumara bulaşmaması gerektiği belirtilmektedir. Kur'an'da ey iman edenler, aklı örten içki,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 Mealen bu ansikrivelilerde verilen mehal bu şekilde kısaca öz olarak bir açıklama bazı ansikrivelerde yapılmaktadır. Hristiyanlık, Yahudilik, Budizm, Hinduizm gibi İslam'ın dışındaki dinlerde de kumar hoş karşılanmamaktadır. Eski kültürlerde de kumar veya şans oyunlarına rastlanıyor. Toplumların kumara düşkünlükleri her zaman öne çıkmıştır. Günümüzün tıp dünyasında kumar, kumar bağımlılığı önemli bir hastalık olarak ele alınmakta ve incelenmektedir. Kumar bağımlılığı ya da patolojik kumar üzerine bazı bilgiler kumar bağımlılığını inceleyen rehabilitasyon merkezlerince açıklanmaktadır. Açıklanan bilgileri kısaca şöyle özetleyebilirim. Kumar bağımlılığını kişisel, ailesel ve iş yaşamında neden olduğu tüm kayıplara karşın kumar oynama dürtüsüne engel olamama şeklinde tanımlanabilir. Birinci açılım. İkinci açılım. Kumar bağımlılığı nüfusun %3 oranında görülür, her gelir grubunda görülebilir. Toplumda erkeklerin zıvanadan çıkma, azma devirleri dedikleri 40-50 yaş arasında kumara bağımlılık daha sık görülür. Günümüzde ise gençler arasında giderek yaygınlaşmaktadır. Kaldı ki kahvehanelerde kumar oynamıyoruz, çayına kahvesine oynuyoruz adı altında toplumun geneli kağıt, onken ve diğer çeşitleriyle kumarı oynamaktadır. Ama bunlar bu %3'e dahil edilmemiştir. O kahvanelerdeki oynananlar. %3 kumarhanede oynananları kastetmişlerdir. Üçüncü kısımda patolojik kumarbazlarda alkol ve madde bağımlılığı birlikte görülür. Yani kumar tek başına olayın içinde değildir. Mutlaka yanında ya uyuşturucu madde bağımlılığı ya da alkol Dördüncü olarak kumara bağımlı olanların ailelerinde alkol ve madde bağımlılığı çok fazladır. Yüzde 25'inde ebeveynlerden birisi mutlaka patolojik kumarbazdır. Yani kalıcı, bağımlı yani alkollü uyuşturucu, madde bağımlılığı ve kumar üçlü çete olarak o ailelerde varlığını gösterir. Patolojik kumar sorunu ilk olarak DSM 3'te bir psikiyatrik hastalık olarak yer almıştır. DSM İngilizcesi, The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders olan Amerikan Psikiyatri Birliği'nin, yani APA olarak geçiyor, o birlik tarafından yayınlanan mental bozuklukların tanısal ve istatiksel el kitabı, DSM 3 Üçüncü el kitabı, birincisi var, ikincisi var, bu üçüncüsü daha sonra dördüncüsü çıkmış. DSM, ruhsal bozuklukların sınıflandırılması için ortak bir dil ve standart kriterleri sunuyor bu kitapta. Kriterler üzerinde ciddi çalışma, DSM-4 için yapılan büyük ölçekli çalışmalar ve istatistiksel metotlara dayanarak genişletiliyor. Amerikan psikiyatrik asatoloji tarafından yapılan tanıma göre patolojik kumar sorunu, kronik ve gitgide artan dürtü olarak görülmekte, kontrol bozukluğu sayılan bir ruh hastalığı olarak tanımlanmaktadır. Amerikalılar bu tür sorunların ordu içinde büyük ölçüde çöküntüye neden olduğuna işaret ediyorlar. Tabii bu Amerika'daki araştırmalar çerçevesinde ortaya konan istatistikler, bilgiler veyahut da fikir, bilimsel bilgiler, araştırmalar. Aynı şekilde Avrupa, Türkiye, Uzak, Orta Doğu aynı konuda benzeri, insan kaynaklı olduğu için aynı şeyler devam etmekte. Belki de gelişmemiş ülkelerde bu oranlar daha yüksek olarak çıkmakta. Patolojik kumar sorunu aşağıdaki kriterlerden en az 5 tanesini anik epizotla yani kişide normal kendilik çizgisi dışında. Yani kişinin kendisi olması çizgisinin dışında olağanüstü, kendini çok iyi hissetme, neşe, coşku, keyifli hal durumunu açıklanamıyorsa, böyle bir durum açıklanamıyorsa, kalıcı ve tekrar eden durumdaysa bu tanım yapılır. Patolojik kumar hastalığı. Yani kişi o anda kumar oynarken kendini çok neşeli, çok iyi hissediyor, kendisinden farklı bir insan olarak. Algılıyor kendisini. Yani kişi, a kişi ise kumar masasına oturdu sanki farklı bir kişi olarak alır. Yani oraya egemen olabilecek, her şeyi kazanabilecekmiş gibi. Her şey elinin altındaymış gibi bir moral ifadesiyle bu şekilde kendisini tanınıyor. Neşeli oluyor ve coşkulu oluyor. Keyifli. Bu nedenle zaten kopamıyor. O hastalık kişisel bozukluğu, kişisel değişime uğruyor. Patolojik kumar hastalarında şunlar sürekli olarak görülür. Bir, meşguliyet. Kişi ister geçmiş, ister gelecek, ister fantezi olarak sürekli kumar hakkında hayal kurar, düşünür. Sürekli. İşte şöyle yapacağım, böyle yapacağım, şöyle kazanacağım, böyle kazanacağım gibi sürekli düşünür. İki, tolerans. Madde bağımlılığında olduğu gibi kişi aynı etkiyi yaşayabilmek için sürekli olarak daha fazla miktar ister. Hani bizim toplumumuzda yenilen pehlivan, yenişe doymaz, yani güreşmeye doymaz. Ya. Onun gibi kumarda kazandıkça ve kaybettikçe aynı duyguyu, daha çok oynamayı, daha çok kumar oynamayı gündeme getirir. Üçüncüsü, yoksunluk, huzursuzluk ve irritabilite yani asabilik belirtileri gösterir. Yani istediği olmadığı anda çok asabi bir duruma gelebilir. Dört, kaçış kişi duygusal problemlerden kaçmak için kumara gider. Orada kendini bulmak ister. Çünkü orada farklı bir kişiliğe bürünüyor. Orada artık kendisi değil, sorumlu, problemli kişi oraya gidiyor, kimliğini değiştiriyor. Farklı bir kişiye dönüşüyor. Bu farklılığıyla orada mutlu oluyor. Bunlar tıp dünyasının bulduğu şeyler, bulgular. Rehabilitasyon merkezlerinde, kumar bağımlılarını tedavi merkezlerinde tespit edilen doktorların tespit ettiği şeyler. Altı, yalan söyleme. Kişi kumar oynadığının ailesinden, kumar oynadığının ailesinden, arkadaşlarından ya da terapistinden yani doktorlarından saklar, yalan söyleyerek gizler hepsini. Çok iyi yalan söyler. Yedi, kontrol kaybı vardır. Kişinin başarıya ulaşamayan kumarı bırakma girişimleri vardır. Çok defalar o yenilgilerin arafesindeki çöküntüde bırakmayı istemiştir ama asla bırakamamıştır. Defalarca denemiştir. 8- Yasal olamayan davranışlar mevcuttur. Kişi kumar oynamak için para sağlamada ya da kumarda kaybettiği paraları telafi etmede yasal olmayan yollara başvur. Kendisini satar, başkasını satar, çalar, hırsızlık yapar, karısını kızını satar, çocuklarını satar. Ne bırakın, böyle hastalar var ki arkadaşlarının en samimi dostlarının varlıklarını satanlar görüyorsunuz. Ben hallederim diye. 9- İlişkiyi riske atma. Kişi kendisi için önemli bir duygusal ya da iş ilişkisini kaybetme riskini göze alır. Her türlü riski göze alır kumar oynarken. Çünkü kumar bir bakıma ya herro ya merodur. Ya, ya kazanır ya kaybeder. Dolayısıyla ortaya attığı bir şey, kumar için ortaya attığı bir şey kaybetme ihtimali yüksek olan bir şeydir. Aynı şekilde kazanma ihtimali yüksek olan bir şeydir. Onun için o riski göze alması gerekir. On Mali destek arar. Kumardaki kasıt, mali destek arama. Kişi, kumar sonucunda mali destek için ailesine, arkadaşlarına ya da üçüncü kişilere sürekli başvurur. Yani bin türlü bahane bulur. Aslında kumar için para topluyordur. Bin türlü bahane. İşte onu hasta eder, onu bilmem ne yapar, oraya borçlakmış takar, oraya borçlakmak için bin türlü bahane. Bin türlü bahanelerle mali destekler arar. Toplumdaki deyimle uçan kuşa borçlanır. 11. biyolojik temeller. Kişinin Norapinefrin eksikliği vardır. Norapinefrin bir hormon çeşididir. Norapinefrin, beynin dikkat ve çevreye yanıt verme ile ilgili bölümlerini etkiler. Epinefrin ile birlikte, norapinefrin kalp atım hızını, depolardan glikoz salınımını ve iskelet kaslarına giden kan akımını artırarak, kat ya da savaş yanıtının temelini oluşturur. Yani, ya oradan uzaklaşacaktır, ya da işin içine iyice girecektir. Noradrenalin ve norepineferin aynı anlamlara geliyor tıp dilindeki ifadeleri bunlar. Farklılıklarının sebebi birisi latince, birisi yunanca olarak kullanılıyor bu ifadelerde. Adrenal latince, epinefrin yunancadır temel olarak. çok olarak. Birçok hastalıklarda olduğu gibi patolojik kumar sorununda da DSM-4 tanısı kabul edilmiştir bugün tıp dünyasında. O DSM-4 kitapçıyla tanımlanan tıbbi bilgiler, bulgular, hastalıkla ilgili dokümanlar artık bugün dünyada kumar hastalığı olarak, patolojik hastalık olarak kabul ediliyor. Kalıcı, patolojik kumar. Araştırmalarda ve klinik uygulamalarda, uluslararası düzeyde bu kitap bugün temel alınmaktadır. Bütün bu gerçeklere rağmen, güya modern, gelişmiş, çağdaş dünyanın, Önemli göstergelerinden birisi yasal kumarlardır. Yani bir tarafta tıp dünyası uğraşıyor, insanların bu kumar bağımlılıklarına karşı bir sürü tedavi amaçlı hizmetler vermeye çalışıyor. Diğer taraftan devletler toplumlarını kumarbaz yapabilmek için yasalar çıkarıyor, kuruluşlar kurduruyor, buna izin veriyor, üzerinden vergisini aldıkça bir şey demiyor ve toplum kumara alıştırılıyor. Oyun ve eğlence adı altında. Hemen her devlet kumar oynamayla ilgili, yasayla her çeşit kumar, tali, şans oyunlarını düzenliyor. İşte mesela Türkiye'de adam yeni yıla girecek. En büyük yeni yıl müjdesi ve en büyük yeni yıl kumarı ne? Milli piyango. Yılbaşı çekilişleri. Her ay düzenlendiği yetmiyor. Yılbaşında daha büyüğü düzenleniyor. Ne? Devlet eliyle düzenleniyor. Devletin kurumlarıyla düzenleniyor. Devletin televizyon aracıyla düzenleniyor. Naklen. Ve bütün halk kumarbaz yapıyorlar. Öbür tarafta rehabilitasyon merkezleri ne yapsın düşkünleşenleri kumar hastası haline gelip de zarar kendine ve dışarıya zarar verenleri, topluma zarar verenleri tedavi edeceğim diye uğraşıyor. Tabi alkolde de aynı, fuhuşta da aynı, maddi bağımlılıklarda da aynı. Bu tür oyunlar üzerinden vergi alarak devletler kutsama yoluna gitmektedir kumarı. Özellikle ülkemizde vergisi alınan kazanç kutsaldır sloganı altında her çeşit. İnsanlığa aykırı davranışlardan gelir sağlayanlar devlete vergisini ödedikten sonra hem masum hem de kutsal sayılırlar. Çarpıklığı ve mantıksızlığı görüyor musunuz? Yani hadi eskiden böyleydi. Güya bu ülkenin şu anda başında 13 yılda yakın ne var? Muhafazakar, dindar, güya yöneticiler var. Eksilme yok. Tam tersine daha çok artışla bu hastalık devam ediyor. Ve bu vergiyi almak daha bir vicdani mesela haline getiriyor ve daha çok yaygınlaştırılıyor. Ve, ve maalesef kumar daha çok kimikleştiriliyor. Devletler için önemli olan vergi alabilmesidir. Her yoldan bile kazansanız örnekleyelim vergisini devlete vermiyorsanız devlete göre suç işlemişsinizdir. Ama hem akla hem bilime hem tıbba hem her şeye ahlaka vicdana aykırı bir şeyi yapıyor iseniz ve bundan da devlete vergi veriyorsanız, devletin kuralları çerçevesinde o kutsaldır. Mesela beyaz kadın ticareti, fuş, genel evlerde serbesttir, yasaldır. Kadın satılıyor, kumar oynatılıyor, işkili mekanlarda alkol satılıyor ve devlet bizzat üretiyor bunları. Üzerinden de vergi alıyor, kutsal diyor. Tamam. Vergisini aldım ya bu işlerin hepsi kutsaldır. Alkol kutsal, kumar kutsal, beyaz kadın ticareti etkisi kutsal, her şey kutsal. Ancak devlet her türlü insanlık dışı şeylerden nasıl, hangi esaslar içinde para kazanabileceğinizi belirlemiş üzerinden de vergi alabilmişse yapılan işler yasaldır, yasal sayılmıştır, hiçbir hakkınız da yok. Tam tersine bunları dile getirmek suç unsuru olarak kabul edilir. O zaman devleti karşına almış Yani Böyle bir vicdan da vardır, yani böyle bir mantık da vardır. Onun için ülkemizde kumar oynama suç değildir. Bizzat devlet eliyle çıkarılan yasalarla kumar oynatılır. Üzerinden avuç dolusu vergi alınarak kutsanır. Güya ülkemizin akılcı, çağdaş, Bilimsel kemalist düzeni genel evleri yasasıyla beyaz kadın ticaretinden, milli piyango idaresi ve kumar yasalarıyla insan zaafından çıkar sağlamakta, insan hayalinden, insan zaafından, bizzat devlet eliyle yapılan bu zulüm ne yazık ki kendini akılcı bilimsel görenler tarafından üstü kapatılmakta, çağdaşlık sayılmakta. Devletin yasal kuruluşları tarafından işletilen bu tür yerlerin dışında yine yasalara göre kurulmuş birçok kuruluş insanların zaaflarından para kazanmakta, vergisini verdiği için de kutsal sayılmaktadır. Aklın, bilimin, tıp dünyasının sakıncalı gördüğü kumar, şans oyunları gibi konuların bizzat devlet eliyle organize edilmesi, yasallaştırılması, üzerinden çıkar sağlanması düşündürücü. Günümüzdeki en büyük iddialardan birisi küresel sermayelerin devletleri arka planda yürüttükleridir. Önümüzde bir devlet var, partileriyle, iktidarıyla, muhalefetiyle sürekli önümüzde kavga edip duruyorlar. Hani görüyorsunuz her gün ama iddia nedir? İddia onlar yönetmiyor aslında. Arkadaki bir küresel sermaye denilen bir çıkar grubu var, sermaye grubu. Onlar çıkarlarını koruyabilmek, çok kazanabilmek için o öndekilere sürekli yasa çıkartıyor. Onlar kazanç yollarına sınır tanımayarak yasal veya yasa dışı para kazanma yollarını tercih ederler. Yasa dışı yollardan kazandıkları paraları yasal yollardan para kazanıyoruz demek için hükümetlere istedikleri yasaları politikacılara çıkarttırırlar. Adam kumar mı oynatmak istiyor, buradan para mı kazanmak istiyor, bir kumar yasası çıkartır. İşte orada bir yasa gereği sen nasıl kumar oynayabilirsin, bunun üzerinden devlete payını ne kadar vereceksin, adam beyaz kadın ticareti mi yapmak istiyor? Tamam. Bir genel evler yasası çıkarırsın. Oradan kadınlar satılır, kızlar satılır, üzerinden para kazanılır, fuhuş yaptırılır. Devlette de payını alır, çekilir bir kenara, yasal olmuş olur. Alkol mü? Alkol üzerinden kaçakçılık yapma yerine para kazanmak mı istiyorsun? Devlet hemen hem buyur efendim tamam der, kendi üreti verir. Ürettiğinin dışında da alınır, ihraç ithalat yapılır. Başka sivil kuruluşlar üretir ama bunun üzerinden devlet payına alır, çekilir. İnsanlar alkolü alıştırılmış, bunun için her türlü tuzak kurulmuş, buğuk tuzaklar neticesinde alkol bağımlılıkları olmuş, insanların bedenleri satılmış, efendim insanlar kumar düşkünlüğüyle aileleri mahvolmuş, toplumsal dengesizliğe ulaşmış, kalıcı hastalıklara ulaşmış. Umurunda değildir. Kimin? Devletin umurunda değildir. O yasayı çıkaranların umurunda değildir. Bunların üzerinden para kazanan, çıkar sağlayanların ise hiç umurunda değildir. Hiç. Biri gelir, biri gider. Fark etmez. İnsan dediğin, insan dediğin de ki, iki ayaklı hayvan onlara göre yeter ki kullanabilsinler. Yasası çıkmış her türlü ahlaksız insanlık dışı para kazanma yolları akla bilime aykırı olduğu halde vergisi alınarak kutsal ilan edilmiş ve mesele kapanmıştır. Böylece insanlık dışı bir düzen egemen kılınır. Şimdi siz deseniz ki İslam böyle bir zulme karşıdır. Ve böyle bir zulmü işleyen düzeni ortadan kaldırmakla görevlidir deseniz hemen bağırtılar gelir. Memlekette yobazlar var denilir. Tamam <gülüyor> bu kadar basit yani. Halbuki kendi yaptıkları bırakın yobazlığı insanlık katilliğidir. Siyasetiyle, politikacılarıyla, yasalarıyla ve çıkar gruplarıyla bu katilli işlerler. Günümüzde ülkeyi güya dindarlar yönetiyor. Dindarların yönettiği ülkede televizyonlarda, sinemalarda, tiyatro sahnelerinde gösterilen film ve oyunlarda mafyalar, çeteler, insanlık dışı yollardan çıkar sağlayışlar sürekli gösterilerek toplumun aklı, muhakemesi, iradesi dumura uğratılır ve uğratılmaya devam ediyor. Üstelik çeteler, mafyalar, yasa dışı yollardan çıkar sağlayanlar kahraman ediliyor ve insanlar özendiriliyor. Bu ülkede yıllarca oynatılan Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdar'ının milli kahraman görülmesini asla cadırganmamalıdır. Hele günümüzde abdestli, namazlı, niyazlı, ağzından besmele eksik olmayan güya Müslüman müsveddelerinin çete, mafya reisleri fedailer olarak topluma lanse edilmesi ve kahraman olarak o filmlerde kahraman olarak gösterilmesi ve ilan edilmesi inanın çok düşündürür. Nereye gidiyoruz diye sormanıza gerek yoktur. Gittiğimiz yer bellidir. İslam dininin temel kitabı Kur'an'da kumar konusunun nasıl geçtiğine bakalım. Allah Mekke döneminde kumarla ilgili hiçbir ayet göndermemiştir. Aslında Arapçada el-gumari kelimesiyle kumar ifade edilmesine rağmen el-gumari kelimesiyle ifade edilen hiçbir ayet de yoktur. Meal ve tefsir yazarları, El Gumari kelimesi Arapça olmasına, ayetlerde geçmemesine rağmen, Vel Meysiri, Vel Meysiru kelimelerine kumar veya şans oyunları anlamını vermişlerdir. Şimdi ayetlere şöyle bir bakalım. Bakara suresinin 188. ayetini alif Fikri Yavuz, ayetin orijinalinde Meysiri kelimesi geçmemesine rağmen, yani El Gumari zaten geçmiyor, Meysiri de geçmiyor, Meysiri de geçmiyor. Böyle olmasına rağmen Ali Fikri Yavuz 188. ayeti şöyle meallendiriyor. Aranızda birbirinizin mallarına hırsızlık, kumar, bu kelimenin kökü yok ve gasp gibi haksız sebeplerle yemeyin. ki bundan önceki bölümlerde inceledik bu ayeti. Meal şöyleydi daha kısa. Aranızda mallarınızı haksız olarak yemeyin. Ne gasp var, ne kumar var, ne hırsızlık. Haksız kelimesinin içerisine artık mealciler sokmuş eline geleni, kökünde olmaması rağmen. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile yalan şahitliği gibi günahla yemek için o malları rüşvet olarak hakimlere aktarmayın şeklindeki meal, şeklinde meal vererek kumar sözcüğünü meale dahil etmiştir Ali Fikri Yavuz, 188. ayette Bakara Suresi. Bakara Suresinin 219. ayetinde mealen şöyle deniliyor. Sana şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. De ki, her ikisinde de büyük bir günah ve insanlar için bir takım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür. Yine sana iyilik yolunda ne harcayacaklarını sorarlar, ihtiyaç fazlasını de. Allah size ayetleri böyle açıklar ki, düşünesiniz. Bu ayette geçen bel meysiri kelimesini bazı meal ve çeviriciler kumar, bazıları da şans oyunları olarak çevirmişler. Maide suresinin 3. ayetinde meysiri veya meysuru kelimesi geçmemesine rağmen, 3. ayette, Maide suresinin 3. ayette mevsiri kelimesi yok, mevsiri kelimesi yok, el gumari kelimesi de yok. Suat Yıldırım meal verirken, kumar sözcüğünü ayet mealine dahil etmiştir. Şöyle ki, size şunlar haram kılındı. Kendiliğinden ölen hayvan, kan, domuz eti, Allah'tan başkasının adına kesilen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 Bütün bunlar itaat dışına çıkıştır. Artık bugün kafirler dininizi söndürmekten ümitlerini kestiler. Öyleyse onlardan korkmayın, benden çekinin. İşte bugün sizin için dininizi kemale erdirdim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım. Sizin için din olarak İslam'ı beğendim. Kim günaha sizin açlıktan bunalıp çaresiz kalırsa haram olan etlerden yiyebilir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir şeklinde Soğat Yıldırım ayette meal vermiştir. Üçüncü ayet bu, Maide suresinin. Ayetin orijinalinde el-gumari, el-vel-mesiri veya vel-mesuru kelimeleri geçmemesine rağmen bu meal verilmiştir. Ve bu da çok düşündürücüdür yani. Maide suresinin 90 ve 91. ayetlerinde mealen şöyle denilmektedir. Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pislik. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresin. Şeytan içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve selahatı ikame etmenizden alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? Maide Suresinin 97. ayetinde vel meysuru ve 91. ayette ise vel meysiri kelimeleri bazı tefsir ve maal yazarları tarafından kumar veya şans oyunları olarak meal edilmiştir, çevrilmiştir Türkçe'ye. Halbuki kumar kelimesi bizzat Arapça bir kelime. Türkçe, Arapça sözlüklere baktığımızda kumar kelimesinin karşılığında laybe kumari veya el kumari kelimesi olarak bize verilmektedir. Ama vel meysiri veya vel meysuru Kelimeleri verilmemekte. Bu kelimelerin karşılığında ise Arapça, Türkçe sözlüklere baktığınız zaman kumar veya şans oyunları olarak çevrilen meallerdeki bu kelimeler bu şekilde değil, bizzat bir şeyi kolayca elde etme, zorluk çekmeden ele geçirme olarak anlam verilir. Kolaylık olarak. Velmeysiri ve velmeysiri ve ve kelimesinin karşılığı kolaylık, kolayca bir şeye sahip olmak anlamında kullanılır. Kumar kelimesini kumarı olarak Arapça kökende var olmasına rağmen ayetlerde bu kelime kullanılmamasına rağmen meysuru veya meysiri kelimelerinin kumar olarak veya şans oyunları olarak çevrilmesi düşündürücüdür. Üstelik meysiri veya meysuru kelimeleri kumar olarak değil kolaylaştırıcı anlamındadır ki kolaylaştırıcı anlamındaki kelimelerin kumar veya şans oyunları olarak çevrilmesi dikkat çekicidir. Belki de para kazanma yolunda kolay bir yol tercih edildiği için bu şekilde çevrilmiş olarak düşünülse de kumar, para veya mal kazanmanın kolay yolu olduğu kadar kaybetmenin de kolay yoludur. Yani çok kolay bir yoldu yani. Anında gider. Şimdi ayetlerin anlattığı özler üzerinde kısaca duralım. 1- Maide suresinin 3. ayetinde Allah kumardan söz etmez. Ayetin hiçbir yerinde... El kumarı veya kumar olarak çevrilen Vel Meysuru ve Vel Meysiri kelimeleri geçmez. Buna rağmen Suat Yıldırım'ın verdiği mealde kumar oynayarak elde edilmiş etler haram kılmıştır der. Bu şekildeki açıklamayla bizzat etin değil, kumar oynayarak kazanılmış olmanın haramlığından söz eder. Ancak böyle bir açıklamanın ayetle hiçbir alakası yoktur çünkü diğer tefsirlerde ve meallerde de zaten yoktur. Suat Yıldırım'ın da bu tür bir açıklamaya nereden, nasıl, hangi nedenlerle yaptığı bilinmez. Kendisiyle bir görüşmek lazım. Hocam nereden bu behal diye? 2. Maide suresinin 3. ayetinin dışında haram hükmüyle direkt ilişkilendirilen bir hüküm yoktur. Ancak Bakara suresinin 188. yine Bakara suresinin 219. Maide suresinin 90 ve 91. ayetlerinde velmeysuri veya vel meysiri kelimeleri kumar veya şans oyunları olarak çevrildiği için bu şekilde bir referans belki zorlanarak kurulabilir. O da zanni bir delille kurulabilir. Çünkü yorumla yapılan her bağlantı zandır. 3. Kumar haramdır şeklinde bir açıklamaya sahip olmak için ayetlerde kumar kelimesiyle haram kelimesi birlikte hiç geçmemiştir. Böyle bir şey yok. Haram kelimesiyle geçmezken, kumar kirimesi de geçmezken, kumar haramdı, Haramdır. Nasıl denir? İştihatla. Yani yorumlarla denir. Ama şimdi söylediğimiz bir şey var. Allah'ın açık ve seçik haram kılmadığını haram kılmak suçtur. İştihatla haram kılmak ise İslam'ın bir hükmü değildir. Sadece kişinin zanlıdır yani. O yorumudur. Ne var ki? İşte ayetlerin orijinalinde bu şekilde bir hüküm yok. Kumarın haramlığı ile ilgili bütün meal çevrileri ayet yorumları tefsirleri mantığa, muhakemeye, Müslümanların kültüründen gelen bilgilere dayanmaktadır. Peşin hükümet, kumar haram gitti. Nerede? İşte mealede yazmışlar. Mealin aslında var mı? Yok. Arapça kelimelerin kökenindeki orijinal yapıya göre var mı? Yine yok. Sanki bir bakıma kişinin mülkiyetindeki herhangi bir şeyi ortaya koyarak kaybetmesi direkt haram kılınmış gibidir. Yani kolayca kaybetmesi. Yani bu meallerden anlaşılan özet bu. Yani sanki meal çeviriciler meysiri veya meysuru kelimelerinin kolayca, kolaylaştırıcı anlamlarından giderek kişi bir, eğer elindeki malları kolayca yok ediyorsa, kaybediyorsa bu haramdır manasına getirmiş gibi görünüyor. Ancak haram sayılanlar arasında haksız kazanç var. Ama burada önemli bir şey var. Kişi kendi malını kolayca harcadı diye Yorum yaparak nasıl haram kılar? Ha belki haksız kazançtan kazanırsan, yani karşıdaki insandan kolayca elinden malı mülkü aldım. Bu kolayca almak, bir şekilde onu duygusal veya fikirsel veya da işte onun hırsından, arzlarından yararlanarak onu çıkar, onu çıkar hanesine soktum, sokuldu. Bu nedenle haramdır diye bir hüküm, bir mantık üretilebilir belki ama e bu da zor yani. Çünkü karşıdaki da aklı var, fikri var ya. Yani. Haksız kazanç dediğimiz zaman kişilerin zaaflarından yararlanmak, kandırmak, hile yapmak, yoluyla kazanç sağlamak akla gelir. Ama birinin bilerek, isteyerek, aklı başında ben şu kadar parayı şöyle bir iddia için riske atıyorum demesi ve kaybetmesi direkt haram olarak ayetlerde ele alınmamıştır. Böyle bir şey yok. Ama bir yorum yapılıyor şimdi. Öyle görülüyor ki insanın bilerek, isteyerek, aklı başında, Varlıklarını telkiye atmasının ölçüleri, sınırları her zaman bilinmiyor. Bu nedenle herhangi bir oyunla, hop, sen kumar oynuyorsun, bu haramdır gibi bir söz ayette dayanmamak da insanların aklıyla, muhakemesiyle yaptığı yorumlara dayanmak. Çünkü zaten ayetlerde böyle bir şey yok. Kumar bağımlılığının, kumar oynayanların düştükleri durumların göstergesinde ortaya çıkan felaketlerin, mağduriyetlerin dikkate alınarak yapılan yorumların ayetlerle ilgisi yok. Çünkü ayetlerde Allah bir şeyi helal ve haram kılarken nokta atışı yapar. Yani bizzat kelimesiyle şu eylem haramdır der. Yorum, yoruma gerek yoktur. İştahada yani insanların yorumlamasına iştahat etmesine gerek yoktur. Çünkü iştahat araya girince insan girer. Ancak velmeysuru ve velmeysiri kelimelerindeki kolaycılık anlayışının bir şeyi elde etme yolunda iyi bir yol olmadığını, emeksiz, mihnetsiz kazanma yolu olarak göründüğü düşünerek bu yol haramdır diyorsak mesele yok. Ama kolay yolun haram sayılması mümkün değildir. Çünkü böyle bir ayet yok. Yani insanlar kolayca para kazanıyorsa veya mal mülk elde ediyorsa bu haramdır size. Böyle bir hüküm yok ki. Zira Allah zaten dininde zorluğu değil kolaylığı istemekte. Diğer taraftan Allah size zorluğu emretmiyor ki kolaylığı emretiyor. Doğadaki herhangi bir şeyi kolayca koparıp yemek veya bir canlıyı yakalayıp kolayca öldürüp yemek haram sayılıyor. Böyle bir şey mi var? Allah'ın verdiği nimetlere kolayca ulaşmak her zaman hoş karşılanmıştır Allah tarafından. Öyleyse, vel meysiri veya vel meysuri ile ifade edilen kolaycılık değil temelde. Türlü tuzak, hile, yalan, ilizyon ile insanları zaafa uğratarak kolay yoldan kazanmak ifade ediliyor denilirse o zaman ayet anlamlı hale gelir. O ayete bu şekilde yorum vermek. Yani sadece velmeysuri de orada onu haram diye veya da ona kumar diye çeviremeyiz. Velmeysulü kolaycılıktır, velmeysulü kolaycılıktır. Bu kolaycılıkla kolaylığa ulaşmak için insanlar şu şu şu şu şu nedenlerle ulaşıyor diye sayıyorsak o zaman ayeti meallendirmek veya tefsir etmek veya o ayetin tefsirinden böyle bir hüküm çıkarmak anlamlı olur. Değilse sadece kolaycılıktan dolayı bu yasaktır diyemeyiz. Çünkü zaten Allah ayetinde müminlere kolayı emrediyor. Zoru değil, kolaycılığı emrediyor. Vel Maysuru, Vel Maysiri kolaycılık yani hile, tuzak kurarak, yalan söyleyerek, insanları kandırarak, onların varlıklarına el koyma yasaktır dersek, kelimelere bu anlamları verirsek ayet çevirileri veya tefsirler doğrulabilir, doğru bir noktaya varabilir. Aksiyelde sadece kolaycılık olarak kelimeleri çevirirsek haram hükmü çıkmaz veya kolaycılık kelimesini kumar diye çevirirsek o zaten en büyük hata olur ki bu hatayı meğerlerde yapmışlardır. Kuma dediğimiz olaylarda, haram kuma dediğimiz olaylarda insan hırsının, hayalinin, kolay kazanma duygularının ortaya çıkardığı zaaf vardır. Akıl, muhakeme, irade hırsla, hayalle kolay kazanmayı amaçlar. Zaten Allah da bunu kolay kazanın diyor. Böylece akıllı, mantıklı olmaktan uzaklaşarak kişi o kolay yolu seçerken aklı, muhakemeyi, iradeyi hırsla, hayalle ne yapar? Hızlandırır, hırsla, hayalle, akla, muhakemeye emreder ve bu yolla akıllı ve mantıklı olmaktan uzaklaşarak iradesini kaybeder. Kumar oynayanlar aynı duygularla kazanma hırsına sahip olurlar. Kazanabilmek için türlü aldatma, hile, ilizyon yollarına başvururlar. Böylece duygularına yenilmiş, iradelerini, akıllarını, mantıklarını kaybetmiş bir şekilde sadece kazanmaya odaklanır haklı, haksız kazanmayı bir kenara iterler. Allah'ın insana verdiği özellikleri kazanma hırsının gölgesinde yok ederler. Vel meysiri ve vel meysuri kelimeleriyle ortaya çıkan kolaycılık aslında budur. Ayette anlatılmak istenen. Kolay şekilde. Çünkü bu kelimeler, meysiri veya meysuri kelimeleri bir şeyler haram edilirken kullanılmıştır. O kolaycılık haram sayılanların içerisindedir. Öyleyse Kolaycılık haram sayınların içerisinde bu kelimelerle ifade edilirken buradaki kolaycılık normal bir kolaycılık değildir. Haram sayınların içerisindeki kolaycılıktır. Ama bu kolaycılığı sadece kumara tahmil etmek yanlıştır. Gumar diye çevirmek yanlıştır veya sadece şans oyunları diye çevirmek yanlıştır. Onun anlamı çok geniştir. Yani siz arzu ve heveslerinizle kolay bir yolu tercih ederek, insanları kandırarak bir mal kazanma yoluna gidiyor iseniz emeksiz, mihnessiz, Helal yollardan saparak o haramdır zaten. O nedenle orada ayetlerin içerisinde haram çerçevesi çizilen ayetlerin içerisinde bu kelimeler kullanılmaktadır. Şimdi kolay şekilde insanın arzularına, heveslerine kendini teslim etmesi anlatılıyor aslında ayette. Kişi çok kolay bir şekilde aklını devreye koymadan, muhakemesini devreye koymadan, İslami bilgisini, inancını devreye koymadan sadece kazanma odaklı olarak ne yapıyor? Kolay bir şekilde hiçbir ardını önünü düşünmeden, başına gelecek felaketleri de düşünmeden kendini yok ediyor, arzularının ve hırslarının emine veriyor. Kolay bir şekilde. Arzu ve hevesleriyle kendini teslim eden insan için Allah Furkan suresinin 43. ayetinde mealen şöyle diyor. Arzularını, heveslerini kendisine ilah edineni gördün mü ona sen mi vekil olacaksın? Bu ayet çok anlamlı. Kişi aklını, mantığını, iradesini arzularına, heveslerine teslim etmiştir. Allah bunu kişinin kendi arzularını, heveslerini kendisine ilah edinmesi olarak belirtiyor. Kişi böyle yapınca Allah'ın emrinden çıkıyor, arzuların, heveslerinin emrine giriyor. İşte kumar da yasaklanan mı Değilse kumarın kendisi değil, kazanma yolu olarak kumarın kendisi değil. Kumardaki esas yasaklanmayı veya meysuru veya meysürü kelimeleriyle ifade edilmeye çalışan esas da budur. Kişinin arzularına ve heveslerine yenilerek çok kolay bir yoldan insanlara hile ve tuzaklar kurarak veyahut da önlü ardını düşünmeden, kazanıp kaybedeceğini düşünmeden anında hayaline diyorsa, arzunu diyorsa Allah'ın hükümlerini, varlığını düşünmeden şart işin içine girmesidir. Kazanma arzusuyla, hayaliyle, kırısıyla kişi Allah'ın ilahlığını terk eder, arzularının, heveslerinin ilahlığına teslim olur. Vel meysiri, vel meysuru kelimeleri ortaya çıkan kolayca, kişinin kolay bir şekilde arzularının, heveslerinin ilahlığına teslim oluşu ve peşinden gitmesidir. Ayetin engellemek istediği haram saydığı şey. Evet, mesuru kelimesi ve meysiri kelimesiyle ifade edilen şey haramdır ayete göre. Hangi ayete göre? Mayde 90 ve 91. ayıda. Ama bu kelime sadece kumar anlamına gelmez. Bu kelime daha farklı bir anlamda bilinmelidir. Ama kumar da için alır. O ayrı bir şey. Yani bu kolaycılık içerisinde insanın hayallerini, arzularını öne çıkarıp da Allah'ın ilahlığını reddedip fiiliatta kişinin kendi arzularını ve kendi hayallerini, heveslerini ilah edinmesi yansım olarak hayata nasıl yansır? diye sorduğumuz zaman, o zaman bir sürü şey anlatabiliriz. O anlattığımız şeyler içerisinde çeşitli olarak kumarda geçebilir, kumarda bunlardan birisidir diyebiliriz. Değilse, helala harama dikkat eden, kişilerin zaaflarını ortaya çıkarmayan, haksız yoldan kazanç sağlanmayan oyunlar haram değildir. Hele bazı oyunlar vardır ki kazananı ödüllendirmektedir. Bu tür oyunları kumar kategorisine sokmak yanlıştır. Günümüzde küresel sermayenin ürettiği düzenin insanların umutlarını kullanarak ürettiği kolay yoldan para kazanma yolları doğru değildir. Her ne kadar kaybeden insanlar için ne olacak önemli değil 10 lira, 5 lira, 100 lira demeleri doğru değildir. Zira bir düzen çarkı kurulmaktadır. Örneğin 10 lira satılan bir milli piyango biletini diyelim ki 5 milyon kişi aldı. Toplam para 50 milyon yapar. Eğer bu toplanan paradan 10 milyon dağıtıp gerisine devlet ve organizasyon sahiplerince el konuluyorsa bu durum çaktırmadan toplumu soymak demektir. Bir soygun düzeni kuruluyor demektir. Umutlar, hayaller, kazanma umutları, kazanma hırsı, hayalleri kullanarak toplumun cebinden para çalınıyor demektir. Bir düzen kuruluyor demektir. Böyle bir soyguna toplum 10 milyon kazanacağız umuduyla tamam diyorsa büyük bir oyuna getirilmiştir. Sırf bu oyundan dolayı bu tür girişimler zulümdür o toplumlara. Dördüncü çıktı inceleyeceğimiz ne yazık ki geleneksel Müslüman toplumumuz oyun ve eğlence namı altında kumara bağımlı kılınmıştır. Öyle ki dindar topluma en çok Ramazan ayında kumar oynatılır. Düşünebiliyor musunuz? En çok Ramazan ayında. Ramazan geceleri şimdi nasıl bilmiyorum sokağa çıkmadığım için çok bilmiyorum. Gençlik yıllarımızda çok çıkıyorduk. Ramazan geçerleri, özellikle kış günlerinde yapılan tombala çekilişleri, dindar toplumun kumara tuttuğu oruçların heba edilmesinden ibarettir. Kahvane köşelerinde, Ramazanlar'da tombala çekilişleri yapılır. Güya savur vaktine kadar sürdürülen bu tür girişimler, insanları mutlu etmek, hoş vakit geçirmek için yapılır. Zaten toplumun kötü gördüğü, ayetlerde açıkça ve dolaylı olarak yasaklanan zina, kumar, alkol, Puhuş gibi şeyler hep insanın hoş vakit geçirme duygularının karşılığı olarak sunulmaktadır. Beşincisi ise Allah insanların arzularıyla, hırslarıyla, ön alınmaz duygularıyla neler yapabileceğini, başlarına neler açabileceğini ayetinde bize de söylüyor zaten. Ne diyor? Maide suresinin 90 ve 91. ayetinde mealen, ey iman edenler. Şimdi mealen veriyorum. Şarap kumar diye çevrilmiş, biz Meysir diyelim, mevsiri diyelim. Yani kolaycılık, dikili taşlar, fal ve şans okları birer şeytan işi pisliktir. Bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan, işkiyi ve kolay yoldan, hırslanmayı, hırslarını kolay yoldan çıkara dönüştürmeyi, bu yolla hayatınızı yaşamayı, ancak aranızda düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve salatı ikame etmenizden alıkoymak, istediği için sizi ona teşvik eder şeytan. Sürekli dürter. İşte kolayı var. Çık ortaya, yere. Kandı kandırabildiğin yere. Kolaycı para kazan. Ne günlüzün var? Gidip çalışacaksın, emek vereceksin, tarlada, takkada, iş yerinde, sanayide, şurada, burada. Gerek yok ki. Niye sıkılıyorsun? Git kazan kolay yoldan. Bakın ikisi yan yana. Alkol ve kolay yoldan çıkar sağlamak. Mevsuri kelimesini alırsak kolaycılık. O ayeti şöyle anlayalım. Şeytan. Alkolü ve kolay yoldan çıkar sağlamayı ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'tan alıkoymak, Allah'ı almaktan alıkoymak ve salatı ikame etmenizden alıkoymak için yapar. Bu şekilde çevirebiliriz bakın. İçkiyi eğlence, kumarı kolay yoldan kazanarak git eyle. Bunu oluştururken ne var? Alım teriyle para kazananların, alım teriyle mal sahibi olanların mallarına, mülklerine, paralarına türlü hilelerle kolay yollardan onların akıllarına, muhakemelerine gir, onları aldat, onları anlatmak için, için bir düzen kur, kolayca para kazan, git, ondan sonra işçilerle de ne yap? hiç? Böylece bir toplumsal yapı oluştur ve arkasından bir sürü kaybeden, bir sürü hasta insan üret ve bu kaybedenler ve bu hasta insanlar da birbirlerine düşsünler, aralarında kin ve düşmanlık olursun. Şeytan böyle ister. Ve aralarında kim ve düşmanlık oluşanlar da Allah'ı anmaktan vazgeçerler ve salatta asla ikame etmezler. Onun için Allah ne diyor ayetin sonunda? Bu tür hastalıklardan vazgeçtiniz mi ifadesiyle bu tür insanların şeytana kulluk, kölelik yaptıkları yaşamlarıyla aralarında düşmanlık, kin olduğunu belirtiyor. Oysa ki, barışı, huzuru, eserliği insanlara emreden İslam, insanlar arasındaki gereksiz kini, düşmanlığı ortadan kaldırmak, inançları ne olursa olsun birbirine insanların saygıyı, sevgiyi, barışı esasları içinde yaşamalarını sağlamak istiyor. Allah'ın dine barış, sevgi, saygı ortamında kavramlar vermesi adına İslam demesi bize bir gerçeği gösteriyor. Bu gerçek ne? Allah inanan ve inanmayan toplumlar arasında, insan arasında kim ve nefret istemiyor bir düzen kurun diyor. Adı İslam olsun diyor. O düzenin temeli barış olsun diyor. Sevgi olsun diyor, saygı olsun diyor, paylaşım olsun diyor. Aranızdaki bu ilişkileri kurarken şeytan size şunu yapar diyor. Aranızda kim ve nefreti sokmak için kolay yoldan çıkar sağlamayı, alkolü, fuhuşu, pislik olan şeyleri aranızda yayar ve böylece o barış, o sevgi ortamı, o paylaşım ortamı bozulur, o düzen bozulur. Ve taraftan Allah ne diyor? Kin, nefret, düşmanlık ortamları gerçeklerin üzerine örter. Biraz önce okuduk. Tıp dünyasının bağımlı patolojik kumar hastalarında gördüğü en büyük şey yalancılıktır. İkiyüzlülüktür, kandırmacılıktır. Böyle bir durum ne yapar? Gerçeklerin üzerine örter. Gerçeklerin üzerine örtülmesine de Allah ne diyor? Küfür diyor. Gerçeklerinin üzerine örten bir düzen kurulursa da buna küfrün egemenliği. O nedenle küfür daima toplum içinde nefreti, kini, düşmanlığı, savaşı öne çıkarır. Böyle bir düzen kurar, bu düzenden de çıkar sağlar. İşte geçenlerde bu Ortadoğu'daki olaylardan, Türkiye'deki olaylardan bahsederken şöyle dedim. Dünyanın en karlışı savaş çıkarmak. çağırmak. Böyle saf saf baklar niye yağdırdılar? Görmüyor musun bak, bir savaş çıkarıyorsun. Toplumları bölüyorsun. İnsanlar birbirini öldürürken ne yapıyor? Bir, silah alıyor. Silah tüccarları para kazanıyor. İki, yaralanmalar, hastalanmalar oluyor. Bu sefer ilaç sanayi para kazanıyor. Giyim, kuşam derdi çıkıyor. Bu sefer giyim sanayi, yiyecek sanayi para kazanıyor. Savaşla ortalık yıkılıyor. Binalar, evler, her şey yıkılıyor. Bu sefer inşaat sektörü araya geliyor. E kardeşim sen sağlık sektörünü araya sokmuşsun. Yiyim kuşam, yeme içme sektörünü araya sokmuşsun, daha hızlı bir noktaya getirmişsin ve inşaat sektörünü araya sokmuşsun. Üstelik bunu yaparken de silah satarak para kazanıyorsun ve bütün bunun arkasından da para kazanıyorsun. Bundan daha güzel bir yol var mı? Çıkarcı kendisine dokunmadıktan sonra ne yapıyor? Arkadan keh keh keh keh keh keh satayım şurada silahı. Ondan sonra yıksınlar, öldürsünler birbirini. Arkasından da ilaç isteyecekler vereyim onlara kazık fiyatla ilaçları arkasından giyim kuşam isteyecekler yeme içmesi arkasından onu da vereyim sonra yıkılacak her taraf savaş bitecek e bunlar yapılması lazım girsin inşaat şirketleri yapsın küllen küllen para kazanayım. arkadaki sermaye böyle diyor küresel sermaye sen ölmüşsün. Siyasetçilerde oyuncakları bunlar. Onlar çıkarıyor savaşları. Toplumun düşünerek akıllı bir şekilde oturup konuşmuyorlar ve böylece kolay yoldan para kazanmanın yolunu açıyorlar. İşte mevsiri ve mevsiri kelimelerin içerisine giriveriyor. Bakın. Toplum dururken durup durdu ya da savaş çıkarmak insanlar arasında kini, nefreti Barışı kaldırıp da kini, nefreti, intikamı sokmak, kolay yoldan para kazanma yoluyla ne yapmaktır? İşin içine girmektir. Mesulü ve mesulü kelimelerin içine girmektir. Allah diyor işte şeytan bunu size yaptırıyor. Alın işte Güney Anadolu'da dünya terörün olduğu yerlerde her şey yakıldı, yıkıldı. Ne diyor devlet? Oraları yerini yapacağız. Kim yapacak? Soruyorum kim yapacak? İnşaat şirketleri. Yollu yapılacak, efendim, evler yapılacak, iş yerleri yapılacak, tamiratlar yapılacak, yeniden yıkılacak, yeniden yapılacak, kentsel dönüşüm yapılacak. Kim yapacak? Uzaydan insanlar mı gelecek? Hayır. Savaş çıkaranların arkasındaki sermayeler yapacak. Orada kimler savaş çıkarıyorsa, oralarda kimler savaş çıkarıyorsa, arkasındaki güçler orada bütün bu yatırımları yapacak. Şimdiden ihalere her iki taraftan da insanlar giriyor. Her iki tarafın insanları var. Biz yapacağız. Hazırlık yapıyorlar. Allah aslında ayetleri de o kadar ince nüanslara, nokta atışları yapıyor ki anlayana ama biz ayeti çok basit kelimelerle meallendirirken ha mesriye sadece kumar dedik geçtik. Yok öyle bir şey. Yani o kadar geniş anlamlı ki içine bir hayat nizamı giriyor. İnsanların zaaflarından Yararlanmak, insanların başına kolay yollardan para kazanmak için başına belalar açmak, insanların arasına bakın ayette devam ediyor zaten. Düşman olarak şeytan sizin aranıza kin ve nefreti sokar ve bu kin ve nefret barışı, huzuru değil savaşı getirir. Toplumsal savaşı getirir, bireysel savaşı, aile savaşlarını, toplumsal savaşlarını, devlet savaşlarını getirir. Bir tarafta alkolle insanlar eğlendirilir, bir tarafta da kolay yolla yani meysürü kolaycılıkla mesiri kolaycılıkla arka taraftaki insanlar otururlar kasaların başına gelsin paralar derler. Oralarda insanlar ölürken mesela o da girer. Hakumar da girer, çetelerin yaptıkları da girer, mafyaların yaptıkları da girer. Ne yapırlarsa. Cezaevi yıllarını anlattığım iki buçuk sayfa kitabının bir bölümde ben şunları yazdım. Orada kısa bir bölüm burada vermek istiyorum. İnsanın duygularında kumar oynama hastalığı varsa patolojik olarak, kumar aracı olarak her şey kullanılıyor. Her şey. Hayret edersiniz. Aklınıza gelmeyen her şey kumar aracı olarak kullanılıyor. İki mahkum mesela pencerenin kenarına oturmuş. Beş dakika içinde duvar üstüne beşten fazla kuş mu konacak yoksa az mı konacak? Hadi iddia giriyorlar, kumar oynuyorlar. Bir şey yok bak. Pencereden dışarıya baktılar, Kuşlar duvar üzerine inip kalkıyor. Beş dakika içerisinde kaç kuş inecek? Kumara. Veya oturuyorlar içeride. Şimdi kapıdan on dakika içerisinde koğuşa kaç gardiyan girecek? Bir mi? iki mi? Yoksa hiç mi? İddia gidiyorlar. kumar oynuyorlar. Mesela çoğu takımları bilmiyor. Ben cezaevindeyken Dünya Kupası vardı. Ama hepsi maç hastası görünüyor. Ama maç hastası değil aslında. Televizyonda maç veriliyor. Takımları da bilmiyorlar. Ya renkleriyle. Koyu renkler, beyaz renkler veyahut da düğmeden taraftakiler. Yani o zamanlar işte dijital değildi ya, düğmeleri vardı televizyonların. Düğmeden taraftaki takım mı yoksa öbür takım mı kazanacak? İlk hangisi gol atacak? Hangisi kazanacak? Oturuyorlar, kumar oynuyorlar üzerinden. Veya bugün yemeklerine çıkacak. Hadi bakalım söyle. Gru fasulye pilav mı gelecek, çorba mı gelecek, kabuska mı gelecek? İddia gidiyorlar, kumar oynuyorlar. Bunlar veya bunlara benzemez her şey... Kumar hastası olan da kumar aracıdır. Cezayirindeki veloygon maçları var. Karşılıklı iki kişi veya ikişer kişilik dört kişi oynuyor. Bazıları spor olarak yaparken bazıları tamamıyla kurama aracı Kumar aracı olarak kullanıyorlar o oyunları. Kaybeden taraf mutlaka kazanına karşılık eder. 1986 yılı televizyonda seyrettiğim maçlar kumar aracı olarak anılarımda hep yer aldı. Biz ne kadar? Arkadaşlar kumar iyi bir şey değildir yapmayın desek de hemen şöyle derler. Ya hocam stres atıyoruz işte. Stres atıyoruz. Ne var ki? Maksat eğlence olsun. Biz eğlence olarak yapıyoruz bunları diyorlardı. Sonra ekliyorlardı. Gördünüz mü kumar yüzünden hiç mağdur olan bir arkadaş. Zaten arkadaşın parası yok ki. Yazıyoruz karşılıklı. Sen kazandın 5 lira yazdım bana. Sen kazandın 5 lira yazdım sana. Siliyoruz karşılıklı. Param var cebimde diyorlardı. Ama bir hastalığı olsaydı yapacaklardı ama yok. Birlikte oynadıklarımız, arkadaşımız diyorlardı. Hiç onları mağdur eder miyiz diyorlardı. Görüyorsunuz, olduğu kadar paramız varsa hep beraber yıldız içiyor zaten diyorlardı. Ve insanın söyleyecek sözünü bırakmıyorlardı. Ama biz biliyorduk ki kazın aya öyle değildi. Kazın aya ellerinde fırsat olsa canlarını okuyacaklardı Kısaca, insan iradesini, mantığını, aklını, duygularını, arzularının, Heveslerinin çıkarlarına kurban ederek, başkalarını kandırarak elde edilen çıkarlar haramdır. Bunun içine kumar girebilir, başka şeyler de girebilir. Kumar yolu bu tür çıkar sağlamanın temel yollarından biri sayılır. İnsanların zaaflarından yararlanarak onları köşeye sıkıştırmak, fırlına getirip borçlandırmak, Toplumsal deyimiyle donuna kadar almak, ırzına, namusuna, malına, mülküne göz dikmek, üstelik zorla soktukları borç batağı için kumar borcun namus borcudur demek herhalde insanlık için iyi olan şeyler değildir. Ülkemizde suç işleme nedenlerin %12,5 kısmının kumar olduğu belirlenmiştir. Yani yaklaşık 300 bin civarında suça iştirak etmiş kişinin 40 bin kişiye yakını kumar yüzünden suç işlemektedir. Az bir rakam mı? Bunlar yasalara göre suç işlemiş. Yasalara göre suç işlemeyen veya işlediği suç ortaya çıkmadan milyonlar var. Kumar oynatmayı yasaya bağlayan devletin tek derdi, kumar üzerinden gelecek vergidir. Değilse kumar yüzünden insanlar mağdur olmuş, evleri gitmiş, aileler dağılmış, hastalanmışlar. Önemli değil ki. Devletin umrunda mı? Yasaların umurunda mı? Aklı varsa oynamasaydı. Bitti. Temel bir mantık tarzı. Aklı var, fikri var. Oynamasaydı. Zorla mı oynattı, Başına silah mı dayandı? Müdafasıyla hemen tıp tıp sus. Namusları, ırzları gitmiş. Varlıkları tüketilmiş. Hiç önemli değil devlet için, yasalar için. Bir vatandaş dese ki beni punduna getirdiler. Kumar yoluyla bütün varlığımı elimden aldılar. Yasa uygulayıcının soracağı tek soru var. Nerede oynadınız? Eğer yasal yerde ise sorun yok. Mesela yasayla kurulmuş bir yer, izin var. Burada kumar oynatabilir diye. Sorun yok. Eğer yasa dışı yerde ise, yasa dışı yerde kumar oynamaktan hakkınızda takibat yapılır. Dikkatini çekiyorum. Senin şikayetin dikkat alınmaz. Aklın var fikrin vardı. Gidip oynamasaydın kardeşim. Ne işin vardı? Evinde otursaydın. Denir. Sen perişan halindesindir. Senin o perişanlığına ya bunu kandırmışlar gelin şuraya bir bakalım denmez. Gitmeseydin denir. Ama sen o kumarı yasa dışı bir yerde sen hakkında da işlem yapılır. Kaybolan paranın için sadece aklın yok muydu? Kaybetmeseydin denir. Fuhuşta da öyle değil mi? Bir kadın şöyle dese, böyle dese hiç önemli değil. Mesela dese ki ben fuhuş bedenimi satarak para kazanıyorum. Devlet şunu sorar. Nerede satıyorsun? Devletin yasal fuhuş işletim evi genel evinde mi? Yoksa kaçak mı? Kaçaksa fuhuştan takibatı uğrar. Kaçak yerde değil de genel ev ise teşekkür edilir. Çünkü vergisini veriyor, kutsal sayılıyor. Akılcı, bilimsel, demokratik, layık devletin insana bakış tarzı budur. İnsanın hiçbir değeri yok. Çağdaşlığı ancak böyle anlamaktadır. Değilse devletin insan haklarıyla, insanların düşürülmesiyle hiçbir alakası yoktur. Allah'ın düzeni İslam her ne şekilde olursa olsun, insan aklına, muhakemesine, iradesine, duygularına, yaşamına yapılacak baskıya, müdahaleye karşıdır. Yalanı, ikiyüzlülüğü, sahtekarlığı kandırmayı asla kabul etmez. Küfür sayar, münafıklık sayar. Rüyakarlık sayar. Onun için İslam düzeni asla çıkarcıların, yalancıların, sahtekarların insan üzerinden çıkar sağlayacakların işine gelmez. Bunun için gelmez. Hemen karşı çıkarlar. Onun için süslü sözlerle kendi çıkar düzenlerini överler. Allah'ın adalet üzerine de karşı çıkarlar. Neticede konumuz kumar olduğu için şöyle diyerek bitirelim. Kumar yolu insanların varlıklarına haksız yollardan el koyma yoludur. Onun için Haramdır diyebiliriz. Bir yorum olarak. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Ve şeytanın yolundan uzak durun. Allah'a emanet olun.